Bismillahirrahmanirrahim. El Ahzab. El Ahzab. El Ahzab. Ahzab demek, <gülüyor> ölümler kıtalar, parçalar demek. Evet. Şimdi, şöyle bir tarihte var. Katalar Kur'an-ı Kerim'in 31. cüzdür. Bir, bir de, her, her surenin dört tepeye ahzap deniyormuş. Her surenin dört tepeye ahzap deniyormuş. Öyle bir şey. Fakat, çok kilit bir sure. Sur-i Şerif'e medeni bir söyledir. Ve 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamber. Dördüncü adı Muhammed idi. Ey peygamber. Allah'tan kork. Evet, Allah'tan mutlaka korkmak lazım ama bir iç niyet eee dünyayı keseceğin korkusu dediğimde Allah'ın sevgisine rahmetini kaybetmek korkusu o var. Yani Allah'ın cennetten sapma cennetler korktu değil de Allah'ın sevgisini kaybetmek korkusu Allah'tan korkma diye. münafıklara itaat etme. O peygamber olduğu halde onlara kandırmak isteyenler var. Sakın onlara uyma, oysa senin cezan senin değerlerini e, veren cezaların bir kat fazlası oluyordur, sakın onlara uyma, değişiklikleri veriyorlar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir. Allah bir sefadı da alimdir, alim e, Bile, bir şey bile manasıdır burada. Ve Allah'ın sıfatlarından birisi de alimdir. Ya yani hüküm ve hikmet sahibidir. Hükmü o verir, o verir. ve de bütün gizli ilimler O'nundur. Burada bir şey var, not var, yok ki onun devrinde Ebu Sübyan okulumuzun birisi var, Hikme ve Ebu Şehil, ikisi de öyle, bir şeyde ee, Uğut Harbi'nden sonra Medine'ye geliyorlar. Yani sen böyle düşmanısın, sen Medine'ye giremesin demiyor Hazreti Peygamber de, geliyorlar. Yine Medine'de oturan kendi taraflarından birinin evine mesafir kalıyorlar. Ve Hazreti Peygamber'i ziyaret etmek istiyorlar. O da bu üstünler geliyor. Bu geniş bir insan. Kendisine kast bu üstünler diyor. Ve aralarında şöyle bir şey oluyor, ne geçiyor? Dediler ki o, Ebu Cehil ve Süfyan, diyorlar ki, sen bizim taplıklarımıza diline dolamaktan verdik. Yani sen bizim bu tarafta karışma. Vazgeç, onlar menfaat ve şefaat yapabilirler. Bize fayda da dokunur, bize şefaat de edebilirler. Bizim bu tarafta karışma. E biz de seni Rabbinle, Allah'ınla baş başa bırakalım. Yani ben de biz de senin işine karışmıyorum, herkes kendi yolunda olsun diye bir şey yapıyorlar. Bu söz üzerine Hazreti Peygamber de onları tek başına kabul etmiyor. Yanında başka da var. Onlar çok sinirleniyorlar arkadaşlar, Asraptan, Asraptan'dan. Yani onlar onları katletmeye katıyorlar. Esafir istiyorsun. Şey Yapamazsanız. <gülüyor> Ondan sonra canlarsız ki onları öldürmek üzerine verilen emanı bozmak hususunda Allah'tan korkmalarına ve Medya kafirleriyle Medya'yı da o sözlerine uymamalarına dair olan bu ayet nazir olmuştur. Onlar bu teklifi yapınca o sırada bu ayet nazir olur. Öyle diyor ki, kafirlerin, kafirlere, münafıklara itaat etme, bu, bu, bu ayet diyor söylüyor. Sen Allah'tan kork. Sana Rabbinden ne vahiy oluyorsa ona uy. Vahiy dört bir melek vasıtasıyla kalbi Muhammediye iniyor. O ne derse ona uy. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Allah her an, her şey görür, işitir, bilir anında hemen. Bir de eğer bizim mantığımızı düşünürseniz, mademki işimiz olmazsa var tabi bile çek. İkimizi babası var tabi bile çek, Allah'a güvenip dayan. Koyucu Allah Allah'tır. Allah'tan Allah benim koyucu ise başkasını ne ne kira var ki? Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadı. Yani şu kalp diye inanç kalbi. Bu şöyle bir ilke. Kafirlerden biri benim. İki kalbim var. Her şeyi onlarla bilirim. Bunlar Muhammed'in bir kalbinden eftan değil demişler. Benim iki kalbim var, senin bir tek kalbim var. Ben senden daha iyiyim, daha üstelik manasında bir şey söylüyorlar. Allah bir adam içinde iki kalp, o da dediğim ki, Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadı. Kendilerinden zıhar yaptığınız. Eşlerinizi sizin analarınızın yerinde tutmadığı zıha şu, karşılıklı yardımlaşma. Bir, bir erkeğin eşini, eşini bir e, müebbeden mahrem var ama bu tam manası bunun karşılığı değil. Başka yerde de bulamadım. 5-6 lügat var evde. Hiçbirinde bu zaharın tam karşılığını bulamadı. Zıhar, bir şeyden faydalanmak, faydalanmak, topluca. E, siz sizin an an an ananızda yerini tutmadığı gibi evlatlarınıza da oğlunuzda gittirmedi. Yani e, birisin yani yardım alıyorsa ama o sizin annelerinizin size yaptığı yardım gibi değil, manasında bir şey var, öyle bir şey var. Bu, sizin ağızlarındaki yaptığınızdan Allah hakkı söyler ve o doğru yolu gösterir. Bu, bu ayette tam anladığımız söyleyemem. Onları babalarına nispetle çağırın. Bu Allah indiğinde daha doğrudur. Mesela halanın oğlu. Ahmet'in oğlu, Mehmet'in kızı, bu şekilde Ayşe'nin oğlu, Fatma'nın kızı diye diye Ahmet'in oğlu, Mehmet'in oğlu diyerekten çare Anne adı yalnız nerede? Ya? Mezar başında anılıyor. Mezar başında falan hanımın oğlu, kızı diyor Bir de e, tabii söyleyeyim de e, ben Selam'ın eşek için olduğundayım. Eğer birisine büyük yapılıyorsa ona veyahut da onun lehinde ve aleyhinde bir şey yapılıyorsa anne adıyla yapılır. Hı. Baba adıyla yapılmaz. Çünkü çocuğun babası bilinmeyebilir ama annesi bilinir. Onun için de dinlene, çeneklere gelince ben bir şey. Evet annadını Anne adıyla mesela bile falanın, falan hanımın oğlu, kızı bayağı da falan dedi. Bir de büyü yapılırken e, bir de işte büyü değil de onun lehinde ve aleyhinde herhangi bir şey yaparken e, anne adı. Hep evet, anılır. Onları babalarını nispetle çağırın. Mesela bir erkek e, hanımı dövdü. Başka bir e, hanımların evleni yapar. Onun Çocuğu var. O çocuğu, öve çocuğunu asıl babasını adıyla anı. Soy oradan geliyor çünkü, öve babası, babasıyla anı demiyor. Eski, asıl asıl babasının adıyla anı ki soy karışmasın. Birbirine soy karışmasın. Herkesin ne olduğunu bilinsin. Çok sağlamdır. İslami kayıtlar çok sağlamdır. Şimdi... Öldüğüne göre şey yapıyor ama o da Eğer babaların kim olduğunu bilmiyorsanız o halde esasen dinde kardeşleriniz olmakla beraber da, Hatta ettiklerinizde ise üstünüzde bir veba yoktur. Fakat katkınızda kastetli amüt ettiğinde bir vebal vardır. Allah çok yakalayıcıdır. Şimdi o insanları, asıl babalarının, asıl anaların adıyla anın, özlük, öveylik mevzu var isim. kimse, o çocuğun anası, babası Ondan adını anın, kendi adınızı kullanmayın. Ee, ne kadar iyi merhametler olsanız, kendi adını kullanmayın. Hatta burada bir de kayıt var, peygamber yaptığınız için çok küçük bir alıp büyüktüğü, hani böyle hakiki baba muhamid yaptığı ibnizeyik de, de kendi babasının adıyla anılırdı. Hakikaten en başta Pkb adıyla anıldığını söylerse de onun Pkb'nin mali oldu. Kendi babasının adıyla anılırdı. Yani burada ona göre bir de şey var. Cahaliyetle, Birisi, karısına diyor ki, sen bana karşı annemin sırtı gibisin diyor, benimle bir alaka yok manasında. Dedi mi, bu boşanmaya bir niyet demekmiş. El Mücadele su Suresi'nde de gelecek, Zeyf bin Haris çocukken esir edilmiş. Onu Hakim Hizam teyzesi Hatice Hazreti Peygamber'in eşi. Hatice'ye krediyon anı için satın almıştı. O çocuğu Hazreti Hatice'ye vermek üzere esircilerden alıyor. Peygamber Efendimiz'den de İleyha'yı tezevüş buyurunca tezevüş nikah yapmak evlenmek demektir. Hazreti Hatice'ye Hazreti Peygamber evlendikten sonra onu kendisine veriyor ki bu çocuğu ben aldım ben de sana veriyorum o zaman adet böyle babası ve amcası yani çocuğun babası ve amcası zaten çocuk esir olduğunu ve adet Peygamber olduğunu biliyorlar, duyuyorlar, geliyorlar onu istemiş Peygamber Efendimize de kendisini muhayyer bırakmış, serbest bırakmış. Ama şey, hafı git dememiş, ne yapar istersen yap, gönlün kimi istiyor, gönlünü istiyorsan onu ister burada kal, ister fakir ki babana git, en doğrusu yapmış. Yok, bu benimdir, sana vermem dememiş, çocuğu, o seni rahatlatma. babam. Sen burada benim yanımdasın, ister benim yanımda kal, istersen git. bırakmış da o da peygamberimizi ihtiyar ve tercih, ihtiyar yaşlı adam değil, buradaki mana seçmek manasında, ihtiyar etmek, seçmek, bunun üzerine Efendimiz kendisine azap etmiş, oğluk edinmişti. Onun onun şeyini veriyor, babacının veriyor, etini veriyor ve tarafından kendisine oğul ediyor o çocuğu, ziyeti, harispin ziyeti. Onu Muhammed Sallallahu Aleyhi Ssalem'in oğlu ziyet diye çağırırlardı. da ona hiçbir yakını yok fakat zaten peygamber ona kendini meyssatlandırıyor. O kadar da yak yak yakınlar ki birbirlerine onu oğlu diye çağırıyorlar i̇bn biliyor Ömer, Peygamber Efendimiz'in o, Hazreti Ömer'e Diyor ki, biz bu ayet nazir olmadan eve Zeyd bin Haris'i, Zeyd bin Muhammed Hazreti Peygamber'in adıyla çağırladık. Bu ayet inince, Zeyd bin Haris diye çağırmaya başladık diyor. Yani, gözetle şunu söyleyeyim. Karışık bir karışık mı söyleye? bizim anlayacağımız gibi değil. Ee, çocuklara hakiki anne ve babalarıyla çağırın. Sonradan ait oldukları ailenin adıyla çağırmayın diyorlar. Peygamber müminlere öz nefislerinden evladır. Peygamber ee, Bilminere hakikaten öz ailelerinden, öz daha iyidir, daha üstündür. evladı o da daha, daha üstündür. Daha iyidir manasında. Şimdi şurada bir şey daha var. ve dünya umurluğunun hepsinde zira peygamber bilminere salah ve selametlerine mucik şeylerden Başkasını emin etmez. Yani Hazreti Peygamber bizim daima iyiliğimiz, iyi iyiliği şeyler için bahseder. Kötü şeylere bizi layık görmez. Bahsetmez. Yani iyi şeyler söyler. Ve razı olmaz. Fakat nefis böyle değildir. yine de değil. mümine peygamberlerin nefislerinden daha çok sevmeliyiz. Peygamberlerimizi efendim kendi nefi kendimizden daha çok sevmemiz lazım. Onun emrini her şeyin üstünde ve nafis tanımalıdır, daha üstün tanımalıdır. Yine şöyle bir şey var da ve debin nehim derdi ve o peygamber onların müminlerinin babasıdır. Her peygamber Müminlerin babasıdır. Her peygamber eşi de, müminlerin anasıdır. Hatice Validemiz deriz değil mi? Ee, de Fatıma Validemiz deriz. Bu de her peygamber eşi de müminlerin anasıdır. Hatta, demin bir şey söyledik ya, ana adı bilinmeyen kimsenin de Havva Validemiz Havva bademiz. İlk, ilk bademiz odur. Oradan geliyoruz. E, Havva deriz. Ne kadar uzak olursa olsa oradan geliyoruz. Eğer bilmiyorsan onun adını anası adını Havva denir. Babasının adını geliyoruz. Her peygamber metin manevi babasıdır. Bundan dolayı da ki Büyümenler birbirini birbirinin din kardeşi olmuşlardır. Madem Peygamberler bizim Mani babamız onun hanımları da bizim Mani anamız o zaman Büyümenler birbirinin kardeşleridir. Büyümen kardeşi burada oluyor. İmam Ahmet Boğar'ı şöyle bir şey diyor, diyor Sizce herhangi biriniz Beni evladından, babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmediyseniz hakiki mümin olamazsınız. Yani peygamberimizi, anamızdan, babamızdan, kardeşlerimizden hepsini çok sevmezsek hakiki Müslüman olamıyoruz. Peygamberler bu kadar bize yakın, bize nüfuz etmişler. Şimdi tekrar ayete dönüyoruz, akraba da Allah'ın kitabında birbirine diğer mühimmünlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Tekrarım, akraba da Allah'ın kitabında bahsedildiğine göre birbirlerine diğer mühimmünlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Yani akrabalarımız birbirimize ve daha yakınımıza, akrabamız, teyze, amcamız, teyze, te te te yeğilimiz, Bunlar da bize diğer mümin olan dostlarımdan daha yakın soyca, kan çeker kan kan var. Şu kadar ki, <gülüyor> ha şey var, bir şey var hatta miras hususunda Müslümanlar sadri İslam'da hijyen sebebiyle birbirlerine mirasçı olurlardı. Şimdi e, ilk ilk devir Müslümanların da Peygamberle beraber ve daha sonra Mekke'de Medine'ye geldikleriz ama Medine'lerle birbirlerine akraba olur. Akrabalık kesinlikler. Ama buna rağmen gene de yakınlık var fakat miras usul ederler. Mirasımız akrabalarımıza kalır. Çoluğun çocuğun varsa onlara yoksa en yakın işte kardeşine, dayına, amcına falan kalır. Yani miras mutlak cinsin gereği derler. Bunlar da yoksa hazineye kadar. Me anı hukuku diyor bu. Kuandan beri değil mi bu da? Mirastan eee mirastımız çocuklarımız çocuklara çıkmaz yoksa aile adına Yoksa devde kalıyor. kadar ki dostlarınız için herhangi bir iyilikte bulunmanız müstehse. Şimdi bu miras müminet tanıklara kalmıyor. Ama gönlünüzden kopuyor da bu benim malım Ayşe Fatma'ya, Ahmet'e, Mehmet'e kalsın diye bir lastiyette bulunabiliyorsunuz. O zaman malınız onlara kalıyor. Bu da İslam'ın bir kanunu. Bu, bu kitapta yazılı değil. 4.7'de levh-i mahfuzlar. Levh-i mahfuz biliyorsunuz. Bütün kainatın, sırrının, geçmişin, geleceğin yazılı olduğu bir <gülüyor> levhak. Manevi bir levhak. Bu da aklı Allah'ın bir zatında. Onu bilemiyoruz. Hatırlar o zamanı ki biz peygamberlerden misaklarını almıştık. Misak demek Yalnız yani söz almıştık. Biz peygamberlerden söz, söz aldık diyor. Değil mi bu sözden? Yalnız Allah'a ibadet ve ümmetlerine de buna davet edeceksine dair Allah Peygamberden söz alır. Başka hiçbir peygamber sözünden gelmiyor. Genelde büyük bir hareketmiş. Allah'a denilen sözden geri dönülür. Helal bir peygamberin Allah'a verdiği sözden geri dönmesi mümkün değildir. Hatırla o zamanı ki biz peygamberlerden misaklarını almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa ile Meryem'in oğlu İsa'dan da evet biz onlardan da safa bir misak aldık. Şimdi burada saydık peygamberlerin Hepsi Nebi ama, bir de Resul. Nebilik, e, Peygamberlik Nebi ve Resul diye iki ayrılır. Her Peygamber Nebidir. Ama bunların içerisinde kitap sahibi, şeriat sahibi olanlara da Resul denir. Bunlar pek az içerisindir. Dört beş tanış İbrahim suhub sahibidir kitapları sahipler. Sahip Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Peygamber, Hazreti Davut, bunlar kitap sahipleridir, şeref sahipleridir. Başka peygamberlere kitap gelmedikçe onlar da şeriat sahibi olamazlar. Kendinden gelen peygamberlerin, resullerinin getirdiği dini yayarlar ancak. Kendileri din, kendi için bir din yoktur kendi evi olan gelmiş olan diyor peygamberin mesela Hazreti Musa'dan sonra gelen Hazreti İsa'ya kadar gelen peygamberler sadece hatım Musa'nın kitabı yaymışlardır başkasına. Hmm. Hazreti İsa e, e, e, İncil geldiği zaman onu bırakmışlardır Hazreti İsa İncil'in yayılmaya başlamışlardır ne gibi Ondan olanlara ayrı bir kitap geliyor. İşte peygamberimiz ayrı bir şey delince kitap Kur'an-ı Kerim gelince bütün evet gelenler işte e, şey Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u hepsi kaldırıldı yerine Kur'an mı oldu. Sadece ondan sonra da hep pe peygamber pe pe pe gelmedi, gelmiş göre de kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim Caridir. Bunun getirdiği hükümler kanunlar caridir. Ta ki Allah o sadıklara tadakatlarını sorsun. Yani o sadıklara sadık olan peygambere de sadakatlarını sorsun. O, o kafile için pek acıklı bir ee, azap hazırladı. Ata şöyle bir şey var, ikili sahiplerini tebliğ ve ifade kes sadakatlerini ümmetlerinin önünde de önünde açıklarsınlar. Sadece ikisi arasında kalmıyor, ümmetinin önünde on peygamberlere. Her peygamber Allah'ın Allah'ın yaptığı anlaşmayı, sözlü anlaşmayı halkın önüne açıklıyor. Ey iyi Allah'ın Allah'ım üzerimizdeki nimetlerini hatırlayalım. Tabii ki şey doğum, doğum, doğum, doğma nimetler. Doğumdan sonra da devam etmiş. Onlar iyi bilmek lazım. Doğana Allah kan, falan yaratmış, toprağı yaratmamış. Akıl akılsız yaratmamış. Hepsini vermiş. Cafi miktarda vermiş. Doğduktan sonra da vermiş. Bunları e, hatırla görüşün. Şey, lazım? O zaman ki size düşman oldular saldırmıştı. Yani Yer-Hendek harbinde Kuleş'e olarak Nimet e, söyledi de biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah'a. ''Niye işlerinizin hakkına hak verin?'' dedi. Şimdi, duymuşsunuzdur. Dedi ki işte, şeyler geldi, bölümden orduya geldi, düşmana saldırdı. bu, buna, bunlara bir e, iman etmek derdim. Bak, burada adam bize söylüyor. Orduya saldırmışsa, biz onlara karşı bir rüzgar ve siz, sizin görmediniz, Ordular göndermiştik. Öyle ki, daha dün ki Kıbrıs bile oldu bu. Ben, ben Elazığ'daydım. Elazığ'ın hava meydanları, öbür ucunda Perşenç'te bir köy vardı. Perşenç'te bir köy, büyük bir köy. Orada bana bir çobandan bahsettiler. Sekiz tane kızı varmış. Sekiz kızın da öğretmen yapmış. Ondan bahsettiler, Onun biraz tuhaf bir adam olduğunu söylediler. Merak ettim. Kalktım gittim. Çoban. Adam yüz yirmi yaşında. Çobanlık yapıyor. selam örgü seyrem. Ve bana o, o, o, o, o günlerdeki Kore'deki Amerika'nın 8. ordusunun kumandanı genel Ridgeway geliyor. O, o, o gün hatırlamıyor biliyorum. Genelör Recep'ye geldi, Türkiye'ye geldi, o oraya gidiyor, İlyas'a gidiyor. Kore'deki 8. Amerikan ordusunu Çinlilerin muhasara etmesinden ve Türklerinin yarmasından o çubuğun ordaymış. Adam veriyi. Allah onu, onun vazifeleri gönderiyor ve de ee, Anayken 8. ordusu Çinleri muhafya Türk bahsettiği, Türkler bahsettiği